Mevuto. Mitat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mitat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ha, öncelikle bir geçmiş olsun diyelim. Evet, <gülüyor> teşekkür ederim. Ee, geçen hafta programımızı bir küçük bademcik ameliyatından dolayı gerçekleştirememiştik. Evet. E, evet aslında bu bademcik ameliyatları küçük falan e, diyebiliyoruz ama büyüklerde pek de küçük olmuyor. olmuyor evet. e, sevgili Tanır da işte e, ziyarete geldiğinde abi hani e, küçüklerde adı bademcik ama büyüklerde adı badem demişti. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Hanicik ekip olmuyor orada. yani bir 8-10 gün e, hakikaten konuşmayı da engelliyor. Şu anda tam e, şu anda bile tam e, randımanlı konuşamıyorum. Çünkü e, konuşunca biraz basınç oluyor e, ameliyat yerine ve e, biraz daha biraz daha yavaş ve kısık sesle konuşmak gerekiyor. Daha bir süre daha. E, o nedenle şimdi onu belirtmiş olayım. Hem dinleyicilerimizle de e, şekilde belirserek ve anlayış beklemiş olalım. Evet. Ee, şimdi e, bugün e, Rantik cinayetinin ardındaki hakikati e, yazmışsın. Biraz bundan da bahsetmek bahsedelim değil mi? Evet tabii istediğiniz başka konulardan da konuşabiliriz. Bu konuyu da konuşabiliriz. Ee, yani başbakanın hükümetin onu göre meselesine yaklaşımında da aslında E, aynı motifleri, aynı e, temayı e, görmek, orada da aynı temayı tartışmak mümkün. Hrant e, meselesi, Hrant cinayeti ve davası e, en son derece önemli. Bunu <gülüyor> yıllar önce de birkaç kere vurgulamıştım. Hrant e, cinayetinin mesela Türkiye'de geçmişte hesaplaşma bakımından Ee, bir e, e, bir başlangıç noktası olabileceğini söylemiştim her zaman. Yani Türkiye e, geçmişinde ağır travmatik dönemlerin e, fazla olduğu bir ülke. E, bir, bu, bu, bu, bu açıdan mesela e, e, travmatik olaylar katmanından katmanlarından söz edebiliriz. Yani bir, e, bir, bir, bir, bir üst üste katmanlar söz konusu. Kuruluş sürecini 1923 değil de 1915'e götürmek gerekiyor. En az Cumhuriyeti kuruluş sürecini Türkiye Cumhuriyeti'nin ve 1915'i bir Çok sorun e, kökleriyle tartışılamıyor. E, bu, bir cumhuriyetin e, kuruluş sürecinin başlangıcında böyle e, böyle büyük bir acıdan büyük bir felaketin bulunması şüphesiz e, önemli sonuçlar doğurmuştur. Sonrasında büyük e, karmaşık e, sorunları biraz bırakmıştır. Ee, başka ülkelerin, e, başka toplumların, devletlerinin kuruluş modern devletlerinin, ulus devletlerinin kuruluş sürecinde e, de e, öyle tatsız olaylar vardır, felaket sayılabilecek olaylar vardır. Ama bütün e, yani Türkiye Cumhuriyeti bakımından e, değerlendirdiğimizde, yani bu bu bu bu çapta bir edeyimin, ben hep edeyim diyorum tırnak içinde anlaşılsın lütfen. Çünkü bunu adlandırmak konusu zaten başlı başına Türkiye'de bir polemik, bir kavga meselesi. Bir terim kullandığınızda bir taraf Ee, hemen ayağa kalkıyor yani Soykırım dediğiniz işte Tüylerle diken diken olan işte Sizi anında dinlemekten vazgeçen Genç kitle var hı hı. Ee, Soykırım demediğiniz zaman Özellikle yurt dışında Ermeni yani Diyaspora Ermenisi Ermenileri diye tabir edilen e, Kesimde e, Sizi işte Meseleyi çarpıtmakla Suçlayarak e, Dinlemekten vazgeçiyor Ee, şey hani o nedenle ben kendi kafamda bu olaya dair bir e, litereme elbette var yani ben e, benim açımdan bu olayda e, Ermeni meselesinde e, hangi sıfatın uygun düşeceği e, bakımından bir tereddüt yok ama tartışma terim meselesine boğulmak için büyük felaket gibi Ermeni meselesi gibi tabirler kullanıyorum. Evet. Şimdi yani araya girebilirsiniz. Ben altım başına yok, gidiyorum. Yok. Yani burada tabii yazında da e, değindiğin ve bizim de günlerdir ve hatta haftalar ve yıllardır konuştuğumuz mesele. işte mesela hükümetin evet. e, cinayetin ardındaki hakikatin ortaya çıkılması için üzerine düşeni yapıp yapmadığı konusunda evet. ve tam e, aksine de. bu konuda gayet isteksiz ve kayıtsız davranmakla yetindiği buna karşılık başbakan ve yanındakilerinse yanında yer alan eşrafınsa şey dedi yani biz zaten daha 32 saat içinde dur durmadan yakaladık gibi bir şey kullanıyor olması argüman tetik. E şimdi, şimdi şunu aslında herkes görüyor biliyor bari Türkiye'de Herkesin bildiği şey bile bir siyasi polemik konusu olabiliyor. Şimdi çok fazla araştırmaya da gerek yok. Hrant'ın ailenin yani Dink ailesinin avukatları yıllık raporlar hazırlıyorlar davanın seyri konusunda. dördüncü yıl raporu da işte çok yakın zamanlarda hazırlanmıştı bu raporlar mesela dördüncü yıl raporunun gözden geçirilmesi konusunda benim de katkı olmuştu ya yani raporun son halinden önceki işte taslağa baranda gelmişti yani bunları ben bile unutmuş oluyorum bazen hani neler yapılmadı neler ihmal edildi diye evet. E, raporu düzeltirken, okurken e, birdenbire tekrar soğuk terler basıyor. F çok çıplak gözle görüyorsunuz. E, gazete ta bir, haberlerini takip ederseniz biraz dikkatle bu açıdan e, değerlendirirseniz, alt tarafta koyarsanız, e, hükümetin bu konuda aslında e, çok da öyle kayıtsız davrandığını görebilirsiniz. Ben Ee, bilhassa Muammer Güler'in pekini gösterilmiş olmasını bir dehşet dehşetle karşılamıştım ee, şöyle diyeyim yani Muammer Güler bu olayda e, hani e, bu olayda dahli olan bir kişi olmayabilir cinayette üzülmüş olabilir cidden yani, yani bunların hepsini mümkündür Olmuştur demiyorum. Belki de böyledir. Fakat ismi bu kadar tartışılan. O iki bit görevlisinin e, valilik, vali yardımcısı ile birlikte Hrant'ı çağırıp e, bir bakma tehdit ettikleri görüşme sırasında İstanbul valisi olan cinayet sırasında İstanbul valisi olan e, bütün o ikmallerde bir şekilde adı Iı, telaffuz edilen bir insanı niye milletvekili yaparsın? Şimdi hükümet çevreleri ıı, şöyle bir soruma da yapıyorlar. Efendim işte bürokrasiye de bazen ıı, söz geçiremiyor. bürokrasi işte, bürokrasiyle hükümet kavgası henüz bitmiş değil. Tamam varsayarım ki böyle bir şey var. İyi de bürokrasi sana muammer güleri milletvekili yap diye baskıyı uygulayacak güçte midir? Buna inanmamızı mı bekliyorsun? Yani muammer güleri eee veçhekili adayı eee olarak listeye koymana kim mecbur etti? Böyle bir şey olabiliyor <gülüyor> mu? Hayır, ya yani bunun hiçbir inandırıcı değil. Evet, bir hiçbiri yani çok ciddi bir çiftte standartın e düzlerini her an e, görmek, arama, e aramadan bile bulmak ve görmek mümkün. Görmek mümkün. O halde, peki nedir mesele diye e, sormak gerekiyor. E, yazdım, yazılı yazdım ben Hrant e, cinayetinden sonra, çok kısa sonra birikinde özel bir sayı yapmıştık <gülüyor> e, e, Hrant özel sayısı benim oradaki yazımın başlığı Hrant kaç kere vuruldu e, idi e, tekrar baktım bu yazıyı yazarken hatta bir bugünkü yazılı bir e, ara not var hani bunu birkaç kere yazdım diye Yani cinayet 1915'te bağlantı kurulmadan e, hakikati itibariyle tartışlamaz diye e, yazdım ya orada da onu eklemiştim eklemiştim. Yani. Bunu evet. defalarca söyledim. O, o yazda da bu cinayette ilk darbe 1915'te vurulmuştur diye yazmıştım. Yani e, bu, bu öyle basit bir spekülasyon falan değil gerçekten. Türkiye'yi zihniyet dünyası itibariyle anlamak istiyorsan, Türkiye'nin geçmişi'nin bugün üzerindeki etkisini gerçekten görmek, çözmek, çözümlemek istiyorsak, bu bağı e, bir şekilde dikkate almak zorundayız. Ermeni soykırımı ile, soykırımın inkarı üzerine kurulan e, blok. İttifak veya e, kamusal söylem ve hayat. Birbiriyle çok iç içe. Yani işin içinde bir soykırım var. Sonra bunun üzerine e, gelen bir inkar politikası var. Bu inkar politikası öyle kolay kurulabilecek bir politika değil. Sonuçsuz e, sonuçları hafif bir politika değil. Bu e, Devletin bütün aygıtları böyle bir e, e, olayın olmadığını kanıtlamak için harekete geçiyorlar. Ama ilginç olan bu e, onu yaparken de e, sadece inkarla yetinmiyorlar. Ayrıca mağduru, kurbanı şeytanlaştırıyorlar, lanetli hale getiriyorlar. Bir nefret ve düşmanlık söylemini Yayıyorlar, oluşturuyorlar, olağanlaştırıyorlar, normalleştiriyorlar. Şimdi, Türkiye'de bu zehirden nasibini almayan siyasal çevre de yok zaten. Yani, büyük bir bölümü dedim. Solcuların epey bir kısmı diye yazdım. Evet. Ülaliyetçilerin, ulusalcıların tamamı bunun etkisindedirler. Şimdi o örgütsel bağ var, şüphesiz var. Bu araştırılmalı. Somut örgütsel bağ ile bu şekilde kurulan zihniyet kardeşliği bileceğim örgütsel bağ örtüşmez. Yani somut örgütsel bağ vardır, daha dardır fakat çok daha fazla kişi bu cinayetin planlanmasında, önlenmemesinde... işlendikten sonra aydınlatılmamasında zihniyet kardeşliği dolayısıyla bir dayanışma içine girmişlerdir. Bu zihniyet ortaklığı temelinde. İşte hükümeti de etkileyen budur. Yani hükümette bariz bir şekilde, açık bir şekilde bir Ermeni düşmanlığı olduğunu iddia etmek anlamına gelmiyor bu söyledi. Bu söylediğim her herkesin Türkiye'de bundan etkilendiği ihtimalidir. Bu ihtimal çok güçlüdür ve bizim bu cinayet birlikte e, gerçekten bir şeylere ulaşma gibi niyetimiz varsa bu bağı bu hakikati görmemiz gerektiğidir benim vurgulamaya çalıştığım. Evet peki bu bunu görmemiz yönünde. Ancak işte ortaya çıkan ve Hrant ölüm yıl dönümlerinde özellikle bu sonuncusunda da gördüğümüz gibi ortaya çıkan büyük vicdanlı kalabalık kitleler ancak buna cevap verebiliyorlar. Buna arıyorlar. Şüphesiz öyle bu büyük bir gelişmedir. Türkiye açısından gerçekten çok önemlidir. Ee, hani Cinayetin ardından ortaya konan tepkide e, zaten bir dönüm noktası olmuştur. Tırnak içinde bir devrim olarak kabul edilmelidir Türkiye'de. Yani siz bu kadar yaygın bir düşmanlığın, bu kadar güçlü bir devlet aygı teyriğiyle yerleştirildiği bir ülkede Ee, artık kaç yüz bin kişi ise yüz bin kişi de anlaşıldı galiba. 200 bin kişi, biz hepimiz Ermeniyiz diye bağırırsanız, ee, bu müthiş bir şeydir gerçekten. Ee, büyük bir sarsıntıdır. Zaten Türkiye, Hrant'ın öldürülmesiyle şüphesiz sarsıldı. Hiç kimsenin yeri artık aynı değildi. Hiç kimse aynı yerde durmuyordu artık. bu yer sarsıntıları yerimizi değiştirir ya e, jeolojide öyledir ya depremden sonra hiçbir şey e, aynı yerde durmaz yani küçücük de bile olsa evet. bir küçük küçük bir hani birim içinde bile olsa yeriniz değişir yani böyle olmuştur e, o o e, cenaze töreni ise daha da büyük bir e, tarsıntı yaratmıştır. Ve yerleri biraz daha değiştirmiştir. Şimdi o, bu unuttuk çoğumuz cihaya törenin ardından bu ve milliyetçi çevrelerde hem yazılı görsel medyada hem de bu internet ortamında nasıl korkunç bir tepkinin, nasıl savyas sümük bir saldırının yapıldığını. Değil mi? Yani çoğumuz unuttuk. Yani bu nasıl dersiniz hepimiz Ermeni, hepimiz Sarantız diye. Evet. Ve çok büyük bir kampanyaydı Hı -hı. o da. Tabii ki öldürülmesi iyi oldu. Elbette Hı -hı. öldürülecek. Sizler de öldürüleceksiniz. Bizlere de tehditler geldi falan filan. Bir sürü insan da tehdit edildi. Yani o, o, o, o sarsıntı da çok önemli. Ya Hrant hayattayken zaten bir sarsmıştı memleketi. öldürülünce sarstı cenaze tereniyle bir kez daha sarstı sonra o 30 bin imzalı özür diliyoruz kampanyası geldi ee, organizasyonunda benim de yer aldım. bu da birikti bu da birikti ve çok çok önemliydi ee, Türkiye çok zor çok acılı çok e, e, derin etkileri olan bir e, felaketle yüzleşmeye bilenm bile başladı Aslında başladı şimdi e, bunlar e, bu, bu saydıkları yani cinayetin zati kendisi buna gösterilen Milliyetçi ulusalcı faşiste ki e, vicdanlı insanlarda soru işaretlerini arttırdı Vicdanlı insan derken de şunu diyoruz ve şunu kastediyoruz yani hangi siyasal aidiyetle kendini tanımlarsa tanımlasın acıya gözünü ve kalbini kapatmaya fazlaca da hazır olmayan daha doğrusu kapatmayı istemeyen kapatmayı beceremeyen insandır burada kastettiğimiz vicdanlı insan. Bu mütedeyyin olabilir, sosyalist olabilir, ee, işte sağdayı bulunabilir, solda bulunabilir, Kürt olabilir, Türk olabilir, her neyse. Ee, ve böyle bir e, duyarlılık oluştu aslında. Ee, şeyden sonra, e, cenaze töreninden sonra. E, Türkiye onun ardından Ergenekon'la hesaplaşmaya başladı ve e, Ergenekon operasyonları da bugün biraz sulandırılmış ve bazıları da bunun daha çok sulanması için uğraşıyor olsalar bile inanılmaz bir dönüşüm yarattı Türkiye'de. Bu olayların perde arkasına dair rantın neden hedef seçildiğine dair mesela hı hı. pek çok bilgi ortaya döküldü. Bir zamanlar e, alemin kralı gibi dolaşan e, veli küçükler kereçsizler bilmem neler bizden bile birer suçlu olarak e, e, cezaevlerine girdiler o belgeler ortaya çıktı e, Ermeni düşmanlığını e, politik bir e, araç haline getiren böyle bir çevrenin nasıl gözünü kırpmadan sadece Ermenileri değil Müslümanları da dindarları da öldürmeye hazırlık yaptığını gördü insanlar Camiler bombalamayı planladığını gördü. Küçük çocukların da olduğu müze gezilerine bombalar koyabileceklerini gördü. Bu planlar ortaya çıktı. Şey buna kayıtsız kalması, bütün bir toplumun kayıtsız kalması korkunç bir şeydir zaten. Ölmüşüzdür demektir. Yani hiçbir şey beklememize gerek kalmazdı bu toplumda ama öyle olmadı şu. Evet ve son kararla da evet, aynen o. İşte bir kez daha öldürülmesi evet. girişiminde bulunuldu. Senin de dediğin evet. gibi kim bilir evet. kaçıncı defa defaatle öldürülüyor. Evet. Ve her seferinde diriliyor ve başkalarını da diriltiyor. Üstelik aynen Çok enteresan bir şey ve son kararın üzerinden de yine on binlerce kişi en az elli bin kişinin de yürüdü. Aralarda evet, da yer evet. aldığımız belki de 70 bin kişiydi ee, ve e, orada söylenen çok temel bir şey vardı biraz böyle meydan e, okumayı da içeren bir şey Biz bitti demedikçe bu dava bitmeyecek dedi On Müthiş binde. bir sözdür evet. gerçekten çok müthiş bir slogandır Eee tam da o dava da bunu burgeşsiz şimdi dava da bu karar açıklandığı anda ortaya çıkan tepki pek çok kişi şaşırdı aslında. Evet. Ben öyle gözlemliyorum. Hükümeti de şaşırttı. Yargı, yargıcı da şaşırdı. Yargıcı da şaşırdı, hükümeti cidden. de şaşırttı, herkesi şaşırttı ve bizden bir pozisyon almak zorunda kaldılar. Ben bu tepki olmasaydı hükümetten gelecek açıklamanın aşağı yukarı yargıdır ne yapalım işte bekleyelim falan gibi bir şey olacağını tahmin ediyorum. Evet. Pek çok yani üzüldük ama işte yargıdır bizde bir şeysi yapamıyoruz elimizden bir şey gelmiyor gibi açıklamalar yapacaklardı. Ama bu tepki sayının fazla bir önemi yok. Şüphesiz kalabalık olması önemli ama bunun vicdani özgür anlığı vardır. Eee Yani mesela e, hani sizin söylediğiniz lafın sözün haklılığı o kadar bariz, o kadar açıktır ki onu orada 10 bin kişide, 30 bin kişide, 100 bin kişide bağırsaydınız gene o etki ortaya çıkacaktı. Gene vicdanları yokladı, gene vicdanlar da o e, derin harekete geçirdi Şimdi tam da ardından şu Fransa'daki oylama yasa hikayesi geldi. Aslında bir sürü insanın kafasında bana göre bütün bu ekranlarda ve internet ortamında gördüğümüz infial hali ne rağmen ki o infial halinin epeyce bir kısmının sahte olduğu kanısındayım ben. ya yani çizik temelsiz olduğu kanısındayım. Fransa'ya kızılması şu bu falan... Evet, doğru olabilir Yani bunun doğru yanları var işte bilmem araç sallaştırıyor Şu bu falan ama ee, Pek çok insanın kafasına da Ya bu Ermeni meselesi böyle giderse Türkiye bu, bu şekilde olaylarla Sık sık karşı karşıya kalacak Ve biz Bir ergen erkek çocuk Tavrıyla Dip Dip tepilip duracağız ya debelenip duracağız ya bunun yok mudur bizde bir hal yolu diye evet bir soruyla kafalara en azından küçümsenmeyecek sayıda kafaya yerleştiği gibi bir tahminin bir sezgim var biz bu meseleyle yüzleşeceğiz bundan kaçış yok ee, bunu söylüyorum neden kaçış yok Biz kaçtıkça dünyada ister kendi politik amaçları için olsun ister insani nedenlerle olsun birçok çevre, devlet, kuruluş bu meseleyi gündeme getirecekler. Ermeniler hem içeride hem dışarıda bunun için uğraşıyorlar ve bu meşru bir uğraştır arkadaşlar. Yani burada, evet. evet yani çok önemli Bu bir, bir Evet meşru Çok önemli bir nokta daha da var ee, Bunu da e, e, Önemli bir Hukuk Adamıyla Thomas Hamarberg <gülüyor> de konuştuk Öyle Bu, Programa geldi mi Thomas ha, e, Gelmedi onunla bir mülakat yaptık hı. Yarın yayınlayacağız 9.30'dan sonra Çok, çok bence önemli şeyler Evet Ankara'ya geldiğinde de görüşmüştük. Bence bir de çok çok değerli bir hukukçu, çok değerli bir insan hakları savunucusu evet. ve teorisyeni de aynı zamanda. Yani. Evet Önümüzde... bayağı anıltısal diyebileceğim kısa ama çok hoş bir söyleşi gerçekleştirdik. Yarın yayınlayacağız işte onu. Şimdi orada da konuştuğumuz mesele şu yani bir bize buradan şey görünüyor diye sorduk kendisine. E, Hrant Dink'in katledilmesi sadece hukuki bakımdan değil Türkiye'de demokrasinin ve temel hakların gerçekten yerleşmesi bakımından da kilit bir olay olarak görüyoruz Türkiye'deki demokrat insanlar böyle görüyor e, Dışarıdan nasıl görünüyor diye sorduğumuzda o da aynı şeyi e, söyledi Dışarıdan da tamamen öyle görünüyor yani bir emsal davadır bu ülkedeki cinayetler işlenmesinden ve bunların sorulmamış olmasından kaygı belirtiyor. Şimdi bu durumda o zaman başbakanın ve hükümetin, yetkililerin Fransa'yı bu karardan dolayı kınamaları şeyini kaybediyor. Gücünü... Ya, kınasınlar fakat bu, bu, bu evet. abartılı tepki bu böyle kendilerine dünyanın en büyük haksızlığı yapılmış ülke psikolojisiyle ortaya koyan evet. Ee, tavır yanlış. Yani Bunun bir hakikati yoktur hayatta. Karşılığı yoktur hayatta. Onu Evet, Büyük yani. bir çifte standart. Çift Aynen yani öyle. O kadar bariz bir çifte standart ki. Şimdi bütün bunların sıraladık sonuç ne oluyor biliyor musunuz? Ee, Ermeni meselesindeki inkar politikası Türkiye'yi o kadar komik duruma düşürüyor ki. Trajikomik E, düşünce özgürlüğü diye bağırıp çağırıyorsun. Ülkende e, yazı yazdı, söz söyledi diye on yıllardır ve bugün de. Oluşturmaya uğrayan, yargılanan ve hüküm giyen insanlarla dolu senin e, cezaevlerin da, dava. Ve dolu devam dolu. ediyor. Sayısız e diyor, insanı okay. yani örgüt e. üyeliğinden köşe. hemen evet. içeri atıyorlar ve yargılıyorlar. Evet, evet. Peki ne bırak... oluyor? Şimdi ne oluyor? Bütün bunların temelinde bu çift standartın temelinde bir, bir bir inkar politikası yarattığı bu çıkmazlar var, çıkmaz sokaklar var. Ben dedim ya? Bakın 2015. Ne kaldı? 3 yıl kaldı. Üç yıl kaldı. Su gibi geçer diyor İsa Galatya 15. 10. 10. 10. Evet, 100 100. Yılı. Dünyanın her yerinde yaşayan Ermeniler, Ermenistan'da ve dünyanın başka yerlerinde yaşayan Ermeniler 215'e büyük önem atfediyorlar. Bir kısmı kilitlenmiş durumdalar. Dünyada, dünya çapında her türlü faaliyeti Yürütmek için hazırlanıyorlar. Biz de birkaç yıldır biliyoruz, görüyoruz yurt dışında konferanslara kapıldığımızda da temaslarda bulunduğumuzda da bizden çok daha fazla bilenler de var. Ben de biliyorum. Herkes de biliyor aslında. Yazılıp çiziliyor bu zaten. Yani takip eden herkes biliyor. E 2015'e kadar Türkiye'yi bu politikadan vazgeçmek üzere sıkıştırmak yönünde pek çok faaliyet yapacaklar. Ve bana sorarsanız Bu faaliyetler meşruttur. Türkiye yüzleşmeye kendi isteğiyle yanaşmadığı sürece bu meselenin ilkarla kapatılmasına karşı böyle bir tepki meşrudur. Bizim sevgili Hayko sürekli son yıllarda bir şey söyler. Ya Gelin bu işin politik kısmından vazgeçelim. Şöyle bir düşünün. Sadece düşünün. Türkiye'de usulüne göre gömülmemiş Kaç yüz bin Ermeni var? Ya sadece mezar hakkı istiyoruz. Sadece öyle bakın diyor. Yani sadece usulde uygun törel cenaze töreni yapma hakkıyla mezar hakkı istiyoruz. Şimdi bundan daha çarpıcı bir şey olabilir mi? Daha meşru bir talep olabilir mi? Mezar hakkı yani bu bir insan hakkı olarak. Yeniden tanımlanabilecek bir şeydir. Altını çizerek söyleyelim. Bir mezara sahip olma hakkı. Türkiye'de huzursuz topraklar diye bir yazı yazmıştım. Yüz binlerce mezarsız ölü var. Bu, bu o bu ölüler, bu varlıklar, bu toprağın altında olduğu sürece biz toprağın üstündekiler huzuru hak etmiyoruz. İşte kafa tastları da çıkıyor. Ya tamam 1915 zaten temeli bence zaten orada başladı bu kıyım politikaları zihniyeti ve bugüne kadar süren bir blastero bize. 1915'e kadar şey 2015'e kadar diaspora ne yaparsa yapsın Ermenistan ne yaparsa yapsın hiç fark etmez. Asıl Türkiye toplumu bundan sorumludur. Asıl bizler sorumluyuz. Evet, bu da çok ağır bir e, sorunluk ama e, bu böyle. Bu da. Evet ve bu bizim sorunumuzdur, bizim sorunumuzdur. E, en büyük meselede, temel mesele de etik, ahlaki bir mesele oluyor. Bir, bir mesele. Yani başkalarına e, yapılmasın, e, kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkalarına da yapamazsın. meselesi en temel bildiğimiz çocukların bile evet. alfabeyden önce öğrendiğimiz ailelerimizin bize öğreti doğru ve yanlış meselesi bu. Evet. Bunu evet. kabul etmedikçe bu meseleyi çözemeyiz. Türkiye'nin devlet olarak bizlerin toplum olarak huzuru hep böyle ee, diken üstünde olacaktır. Evet. Çok teşekkürler. <gülüyor> Teşekkür ederim. İyi bir gün olsun. Mevvoldu